Hocam kordon bağlatmak caiz midir Yani e, bizi dinleyenler kordon bağlamak bağlatmak ne demek diyebilirler değil mi? Bazıları diyor. Yani doğum sonrasında bir daha hamile kalmaması için e, işte, doğum yollarının kapanması gibi bir şey. Evet, yani doğum yollarını bu aslında fıtrata müdahaledir. Yani sağlık gibi bir mazeret olmadan mecbur kalmadıkça bunu yapmamak lazım. Şöyle diyorlar işte ya benim iki tane üç tane dört tane çocuğum var. Ee, başka da çocuk yapmak istemiyorum. Yeter bunlar bana deyip yani kodon balatın. Yani kodon balatını balatmanın dinde bir dayanağı yok. Fıtrata müdahale müdahale etmek. <gülüyor> yani fıtrata dediğim şey yaratılışa müdahale etmektir. Perememiz zamanında hamile kalmak istemeyenlerin azil yaptığı. Yani meniyi rahme bırakmadığı şeklinde <gülüyor> bir yöntem uygulamış. Onun yerine bunun bugün başka yöntemler e, kullanılıyor. O yöntemler kullanılabilir. Hani ben hayri, Hayriye miydi? Evet, Hayır hani, hocam Hayriye Hanım. Hanım'a evet bağlatabilirsiniz. Bir sakıncası yok diyemem. Hani kendisi bağlatırsa bağlatır. Onu biz karşılamayız ama e, dinen yani caizdir, caizdir. Bir beysi yoktur. Bağlatabilirsiniz kardeşim. Günah falan da olmaz diyemeyiz. Evet. Yani hamile kalmamanın başka yöntemlerini o yöntemleri bulmalıyız. kullanabilirler. Evet. evet hocam. Teşekkür ederiz.